Müzekkin Nüfus, Nefislerin Terbiyesi, kutbul Arief'in Eşrefolu Rumi Hazretleri, Hazreti Musa Aleyhisselam ve Mecusinin Hikayesi. Hazreti Musa Aleyhisselam, türdağına dua için gittiği bir gün, bir mecusi önüne çıkıp, ya Musa, nereye gidiyorsun diye sorar. Rabbime dua etmek için gidiyorum. O zaman, vardığında Rabbine söyle. Ona tapmıyorum. Elinden geliyorsa, bana rızık vermesin. O benim Rabbim değildir. Hazreti Musa aleyhisselam, turdağına varır. Münacatını edip dönmek üzereyken, Hak Teâlâ, ''Ya Musa, sana teslim edilen haberi niçin söylemiyorsun?'' buyurur. Hazreti Musa aleyhisselam, ''Ey Mevlam, bütün gizlilikler senin için apaçıktır. Sen Rabbül Aleminsin. Doğrusu, böyle bir haberi dile getirmekten haya ettim, utandım.'' Hak Teâlâ şöyle buyurur, ''Ya Musa, Haberi sana teslim eden kuluma söyle. Bana kul olmaktan kendini uzak tutup soyutlasa da, ben Rab oluşumu bırakmam. Ben Rahmanım. Bütün yaratıklarımın rızkını veririm. Kişi ister bana ibadet etsin, ister etmesin. Musa aleyhisselam, bu cevabı alıp döner. Dönüş yolunda, mecusi yine yoluna çıkar. Ya Musa! Ne oldu? Söylediklerimi Rabbine aktardın mı? Evet. Allah cevaben şöyle buyurdu. Git dedi. Söyle ona. O benim kulluğumdan utansa da, ben rezzak olmayı terk etmem. Yaradılmış olan, kafir, müslüman veya fasık olsun, hepsi benim yarattıklarımdır. Rızıklarını ben veririm. Rızıklarını kesmem, eksiltmem. Kulluk yapıp yapmamasına bakmam. Kulluklarına muhtaç değilim. Ama ey Rabbim derse ben de lebbeyk ey kulum derim. Mecusi bunu duyunca ağlamaya başlar. Hemen parmak kaldırıp la ilahe illallah Musa kelimullah der. O ana kadar illallat deyip puta taparmış. İllallah diyerek, Allah'ın birliğini ve Hazreti Musa aleyhisselamın peygamberliğini kabul eder. Ey Aziz! Bunları, böyle bir bir anlatmaktaki maksadım şudur. Lat putuna tapan birinin rızkını kesmeyen Allah, sıdkı ve ihlas ile Allah diyenin rızkını keser mi? Keseceğini sanıyorsan, Allah'a karşı suizan besliyorsun demektir. Bu Allah'a iftiradır ve bu iftirada bulunan için cehennem vaciptir. Cümle yaratılmışların onun emrinde olduğunu bilmez misin? Hak Teala'nın nimetlerinin sonu yoktur. Velî kullarına ihsanı çoktur. Velî kulların batının da gizli olan ihsanın. Bir tanesi ifşa olsaydı bu yerle gök arasına sığmazdı. Ey kerim olan Allah! Gayb azinelerinden lütfedersin. Kafir müşrik ayrımı yapmadan herkese rızık verirsin. Ey rahim olan Allah! Düşmanlarına bunca nimet verirken elbette sana dost olanları iki cihanda da mahrum etmezsin. Ey aziz! Rızık için artık kaygılanma, ibadet ve taati bırakıp, dünyanın peşine düşmek edepsizliktir. Tevekkül için sabır gerekir, sabrı olmayan tevekkül edemez. Şimdi sıra sabrın faydalarına ve faziletlerine geldi. Nefes nefesten mübarektir, saat saatten kutludur. Gün günden devletlidir.